Sana da hayırlı yıllar Karagöz'üm. Sana da efendim, sana da. Ömrümüzden bir sene daha gitti. ...Allah kalan ömrümüze af, afiyet versin. Amin efendim, amin. Ya Yalnız bu yıl sonu gecelerine dikkat ediyorum. Bazı insanlar zamanadan çıkıyor birader. Ee, yıl bitti, yeni yıl başlıyor diye eğleniyorlar. Ya, yıl bitti diye eğlenilir mi hiç? Ömrümüzden sene gidiyor diyorum. Adam neredeyse sevincinden göbek atacak. Biri ölünce de kına gecesi yapar bunlar. En saçması ne biliyor musun Karagöz'üm? Yıl boyunca suratsız gezen koca koca adamlar, o gece başına kukalata, ağzına düdük alıp geziyorlar. Ha, bir de otuz bir Aralık gecesi saat yirmi dört olunca, neşeli olmaya çalışıyorlar. Yeni yıla nasıl girersen, o senenin öyle geçeceğine inanıyorlar. Ne saçma. Yani ben yeni yıla, ayıptır söylemesi, tuvalette girsem bir yıl boyunca tuvalette mi geçireceğim? <gülüyor> <gülüyor> Ayağına sağlık. Buna yılbaşı hurafesi dedim birader. Ben diğer yılbaşı hurafelerini de biliyorum Hacıvatcığım. İstersen onları da sana söyleyeyim. Söyle Karagöz'üm söyle. Bak söylüyorum ben yılbaşı uğraferin hepsini biliyorum. Dinle, dinle, evet. Dinle. Yılbaşı gecesi dişinin arasına çekirdek sıkışırsa... ...iş hayatında depresyona girersin. Yılbaşı gecesi rüyanda Noel Baba sakallını keserse... ...bir yıl boyunca kabızlık çekersin. Yılbaşı gecesi saat 24'te esnersen... ...bir sene boyunca kaynana dırdırı çekersin. <gülüyor> yılbaşı gecesi bir fakiri doyurursan... ...yeni senede ev araba alırsın. <gülüyor> ya Karaközüm. Sahi bunlara inanan var mı? Var ki söylüyoruz var. Kesme beni iyi gidiyorum. <gülüyor> Yılbaşı gecesi kendini çam ağacı gibi süsleyip... ...kafana külah, gözüne deniz gözlüğü takıp... ...elinde de itfaiyeci hortumuyla iki saat gezersen... ...şöhret olursun. Deli derler adama birader, deli derler. Yılbaşı gecesi amuda kalkarak komşularını gezip hayırlı müalled dersen bir sene boyunca hiçbir eşya kaybolmaz. Yılbaşı gecesi üç kez aynan kırılırsa yüzünde hiç sivilce çıkmaz. <gülüyor> Yılbaşı gecesi makasın ağzını açık bırakarak kavak ağacına tırmanırsan evine hırsız girmez. Ay ay, ay, ay yeter yeter. Bir fena oldum Karagöz. Ne kadar saçma sapan inanışlar bunlar yahu. Yılbaşı hurafesi bu birader, yılbaşı hurafesi. Bak son olarak da şunu dinle. Yılbaşı gecesi 32 adet yumurta, bir adet hindi gıdığı, üç tane avokado yersen hiç zafiyet geçirmezsin. İnanamıyorum Karagöz'üm, inanamıyorum. Demek bunları yapan, bunlardan medet kumanlar var ha? Yani ben biraz abarttım ama sonuçta yeni yıla nasıl girersen... ...bir yıl öyle geçer inanışı da... ...bunlar kadar saçma değil mi birader? Saçma birader, saçma. Yılbaşı gecesinin diğer gecelerden en büyük farkı... ...takvimimizin üzerindedir. Bizim üzerimizde hiç etkisi yoktur. Hay ağzım bal yesin, doğru diyorsun Karagöz. Evet, bugünlük programımız burada bitti. Sevgili dinleyicilerimiz, yeni yılınız... Geçen yıllardan bereketli, huzurlu olsun. Neşeniz daim olsun. Her ne kadar sürçülisan ettikse... ...yıl boyunca affola. Affola. Ah, bu da güzel oldu. <gülüyor> tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaşçığım en ucuzu seslendirme sanatçısı. Bu pot kırmayalım, kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor, hadi bakalım. Buyur abi, sen... <gülüyor> aynen, aynen, buyurun abi. Yazan Şelkan Öztürk. Seslendiren Savaş Bayındır Serkan Öztürk Teknik Yönetmen Kadir Çiftçi Ya Serkan Barisiyelere söyleyebilen birini bulsaydık ya Gürültü yapmayın stüdyodayız Hadi.